Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadepe Merhabalar, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Derneği adına hazırlıyor ve sunuyoruz programı. Ben dernek adına Melek Nur Dudu. E, bugünkü konuğum bir telefon konuğum var. Galip Ener, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. E, nasılsınız, iyi misiniz oralarda? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> hayat? İçinden çalışmaya devam. <gülüyor> çalışmaya devam, evet. Tam da böyle aslında şey saati, erken bir saat çalışmanın başında muhtemelen sizi engelliyor da olabilirim yani. Kusura bakmayın şimdiden. <gülüyor> Yok, <gülüyor> e, Galip Bey, Doğa Okulu adına... Bugün programımıza konuk oluyor. Doğa Derneği'nin de kolaylaştırıcılığında kurulan bir Doğa Okulu'nu konuşacağız bugün ve yine aynı şekilde Yavaş Dükkan'dan bahsedeceğiz. Doğa Okulu, Doğa Derneği'nin bu zamana kadar yaptığı, yürüttüğü projelerin ışığında aslında oradan kazandığı tüm deneyimleri nesilden nesile aktarmak amacıyla kurulan bir oluşum aslında değil mi Galip Bey? Siz daha iyi açıklarsınız evet, aslında. Evet. Evet, doğrudur. Aynen öyle. Yani doğa okulu aslında doğadanayım bir projesi diyebiliriz 10 yıldan belli hayalini kurdu. Bir okul projesi ve artık gerçekleşti ve biz içerisinde çalışmaya devam ediyoruz aktif bir halde. Evet, ne zamandır aktifsiniz? Evet. 2-3 sene oldu sanıyorum. Evet, iki seneyi tamamladık. Üçüncü seneye girdik. Üç seneden beri aktif olarak, düzenli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Üç sene oldu yani. Hı hı. Yani şimdi aslında doğa okulu deyince birçok insanın da aklına gerçekten bir okul mantığı geliyordur. Hani Şu anki eğitim sisteminin de devam ettiği belki ama ondan çok daha farklı bir oluşum aslında. Evet. Aslında evet. şu anki doğa tahribatlarının da birçok nedeninin... Kötü eğitim sisteminin de olduğunu bir yandan e, savunabiliriz diye düşünüyorum. Buna da bir yandan karşı çıkan bir oluşum. E, ne diyorsunuz bu konuda siz? E, şöyle söyleyeyim, evet, diğer okullardan biraz daha bizim müfredatımız işleyişimiz çok daha farklı. Çünkü doğa okulunun hani, e, kurulduğundan bugüne kadar geleneksel kültür üzerine, kadem üretim üzerine e, araştırmalar yapan bir okul. Ve Hı -hı. Burada 10 kişilik bir ekibiz bu şekilde çalışmalarını zannediyoruz hı hı. Ee, Hani baktığımızda normalde Şu anda e, sistemdeki Okuldan çok çok farklı İşte öğrencileri devamlı olarak Öğrencisi yok i̇şte Öğrencilerin arasında bir yaş sınırı yok Ondan sonra yer aşık bir yapı yok Anlatan ve öğreten Öğreten ve anlatan arasında Herhangi bir e, Değişim olan bir yapı sürekli Hani e, öğrenci de geldiğinde Anlatabiliyor Öğretmen de öğrenciden bir şey öğrenebiliyor yani öğretmen ve öğrenci kavramlarını o şekilde e, Hı -hı. söylüyorum. Aslında biz Usta Çırak üzerine kurulan bir okul bir yapı. Evet onu soracaktım o bu da farklı da bir şey. Evet, evet yani bu Usta Çırak üzerinde işte yılda düzenlediğimiz kurslar bu geleneksel kültür üzerine katılan e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen insanlar kursları önceden kayıdını yaptırıyorlar. Ve bu kurslara katılıyorlar. Ve burada hani 3 günlük bir programımız oluyor. Bu 3 günde işte tamamen dediğim gibi işte müzik okulundan tutun. Kerpiç okuluna kadar, Yavaşlarım okuluna kadar, Zeytin okuluna kadar birçok e, konuyu işlemeye çalışıyoruz. Aslında e, hayatımızın e, içerisinde olan bütün konuları e, ele almaya çalışıyoruz. Çünkü e, yani onlardan... Bağımsız olarak yaşamamız mümkün değil. Çünkü hı hı. bu kültürle biz bu zamana kadar gelmişiz. Ve bunları da biz tekrardan gün yüzüne çıkartıp e, araştırıp ve bunları da aktarmak için çalışmaları devam ettiriyoruz okulumuzda. Böyle bir yapısı var doğa okulunun. Bu şekilde de araştırmalar devam ediyor. Bu e, aslında kendi tırnaklarınızla kazıdığınız bir süreç oldu galiba. Orada Seferihisar'da bu okul. Orhanlı köyünde değil mi? E, doğa okulu. Evet, evet. O, Na, nasıl işte. başladı öyle, süreciniz? Nasıl? Pardon anlayamadım. Nasıl başladı bu süreciniz? Yani e, çok ciddi bir inşa süreci var aslında her anlamda maddi manevi. Evet ya aslında hani Anadolu'nun çeşitli yerlerinde doğa okulu projesi 10 e, yıl süreyi aşkındır. Konuşma işte nerede olsun nasıl olsun. Tabi bu hı hı. çok farklı bir bakış açısı yani böyle bir okulu kırmak e, insanların hani kısa sürede anlaması işte içerisinde bulunması çok zor bir şey. Ee, tabii Seferi Sarp Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer e, ilk Türkiye'deki Sakin Şehir'in e, kurucusu. Hı hı. Ve Seferi Sarp ilk Sakin Şehir oluyor. E, bu da daha sonradan işte Doğa Derneği'nin bundan haberdar olmasıyla birlikte e, Tunç Bey'le iletişime geçiliyor. Ve bu proje aktarılıyor ona. Diyor ki böyle bir projemiz var Doğa Derneği. İşte siz nasıl destekleyebilir misiniz? Tabii ki Tunç Bey'in de vizyonu çok açık olduğundan bu tür şeyleri çok değer verdiğinden hı hı. E, tabii ki diyor yani neden olmasın çok da memnun olurum ve e, Orhanlı köyünde eski bir okul binası tamamen Seferihisar Belediyesinin ustaları tarafından ve Seferihisar Belediyesinin e, finanse ettiği bir e, restorasyon projesi sayesinde tamamlanıyor hı hı. yani belediyenin bu konuda hani yardımı çok büyük oldu hani bu zaten yükün altında e, tek başına kalkmak Doğadelen'in ya da başka bir kurumun Mümkün olmayabilirdi. Yani kurucular arasında seferi Saat birisi de var başbucur başkan olmak üzere böyle bir yapı oluştu. Hani sağ olsun belediye her zaman her konuda destek evet. vermeye devam ediyor. Böyle bir yapıya Onun e, sahip olduk. Başka destek verenleriniz de çok olmuştur Eminim. Tabi tabi tabi. Yani sadece şey de, demeyeyim. Hani sadece buncular olarak değil. Yani e, magma dergisinden tutun işte hı hı. daha önce atlas dergisi olan kurucular arasında. Ondan sonra hı hı. Ee, Tarkan e, destek konserleri verdi iki tane hı hı. Ondan sonra daha çok şu anda aklıma belki gelemiyor Ama birçok destekçisi var hı hı. Öyle. Ne güzel <gülüyor> ee, evet. Şu an şu anda hali hazırda bir e, eğitim diyeceğim ama doğru mu kelime bilmiyorum Kurs mu? yamaklık kurs mu demek lazım? Kurslarımız, acaba? Evet, kurs, ha, kurslarımız Peki kurslarınız devam eden bir e, şey var mı? Yoksa gelecektekiler... Rinde hatırlatmasını yapabiliriz. Yıllık olarak kurslarımız var. Ee, hı hı. Devam eden böyle işte. Geçenlerde işte en son kalpiçi okulu kursumuzu bitirdik. Hı hı. Ondan sonra işte bu Temmuz Ağustos ayları çok sıcak olduğundan... ...2 evet. e, aylık bir süreç e, ara verdik. Ve Eylül'de tekrar fotoğraf okuluyla devam ettiniz. Arkasından soğuk ulu var. Ar arkasından zeytinyağı yamaklık okulumuz var. Evet. Bu şekilde kurslarımız yıl sonuna kadar devam ediyor. Tekrar yıl sonunda yine 2017 yılına ait bir planlamayı yapıyoruz. Hı hı. Yine kurslarımızı tabii katılan insanlardan, gelen insanlardan, çıraklarımızdan, yamaklarımızdan fikir alışverişi yaparak tekrar yeni kurslarımız belirliyoruz. Yapabileceğimiz kursları, bu konuda işte çalışabilecek hı hı. arkadaşlarımız tespit edip. Bu şekilde kurslarımızı tekrardan belirliyoruz. Yani ne güzel. Hep bir alışveriş var ve aslında büyüyen de bir ekip var aynı zamanda. Anladığım kadarıyla. Yani her bir evet, kursta. Yani. <gülüyor> evet aynen öyle. Küçük küçük yavaş yavaş böyle aslında bir e, hani artık insanların şey e, nasıl söyleyeyim gerçekten bunları hani genlerin olduğu için, ataların olduğu için bunların işlerinde bir yerde kalıyor insanın ve Hı -hı. bunu öğrenmek isten birçok insan var. E bir şekilde o yani 10 niyetle gelen insanlarla zaten buluşmuş oluyoruz. Hı hı. O birbirini tamamlıyor yani o enerji çekiyor. Peki şeyi merak ediyorum ben bu e, merak et yani daha önceden de ederdim hep şimdi fırsatını bulunca sormuş olayım. E, gelen şey arasında hani gözlemleriniz kadarıyla şehirde yaşayan şehrin merkezinde yaşayan ve işte her gün işe gelen, gidip gelen insanların çokluğumu daha e, gözle görülebilir yoksa daha kırsal hayatta yaşayan hani böyle bir ayrım yapabiliyor musunuz? Eğer ayrım yaparsa kırsal daha az diyebilirim. yani şehir insanların mi? gelmesi daha fazla. Evet. Gerçekten daha fazla. Hani kırsaldan bir ya da iki kişi geliyorsa şehirden daha fazla insan geliyor. Büyük merak Öğren var herhalde. Örneğin yerlerden. Evet. <gülüyor> çünkü yani ulaşamıyorlar ve bu tür imkanlar olduğu doğrultuda hani hı hı. değerlendirmek istiyorlar. Hı hı. Yani çünkü dedim ya biraz önce de işlerinde olan bir şey ve buna özlem duyuyorlar. Ne yazık ki hani şehirlerde ee, yaşam ne yazık ki daralıyor. Yani insanlar istediği gibi özgür bir hareket edemiyorlar. Hı hı. Ee, i̇şte trafikten tutun evet, evet. işte ulaşımdan aklımıza gelebilecek her türlü şeyden. Yani bu tür fırsatlar olunca değerlendirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ee, öyle yani. Evet. Şeyden daha fazla. Sizin ben bir de yavaş dükkanı da geçmek istiyorum ama onun öncesinde bir parça size de. Ee, odaklanmak isterim. Sizin bu ekibe dahil olma e, maceranız nasıldı diyeyim. Sizi de tanımak isteriz. Aslında ben e, köyde doğdum, büyüdüm. Orhan Küny yerleşiyim, orayıyım, ailem, işte dedemler, hepsi oralı. Tabii e, biz hani okul git gel, daha sonra işte ailemizden dolayı köye yerleştik, işimiz oradaydı. İlk e, güven Ekenle e, hı hı. tanıştım. Ben bu maceranın içerisinde aslında onunla birlikte gelmiş oldum. Doğa okulu kurulmadan önce. İşte köyümüze orada yerleşmiş oldu. Seferi işte ilk sağacağı yerleşiyor. Orada tabii ki zaman içerisinde turizmin çok içsi olduğundan dolayı pek hani orada okulun olmayacağı anlaşılıyor. Daha sonra işte nerede olur, nerede olur? Herkes Orhanlı Köyü diyor. Orhanlı Köyü <gülüyor> olunca da tabii ki ben onunla tanışmış oldum. Evet. Bu fikri bu projeyi anlattı. Ve bu projeyi anlattıktan sonra yaklaşık 5 yıl oldu tabii ki tanışmamız bu sürecin de dahil olmam. Beni heyecanlandırdı yani böyle bir okulun olması inandığım bir şey zaten. Bu kültürün devam etmesi için çaba tarif etmek, köydeki annelerimizin, dedelerimizin yaptığı şeyler, tarımdan tutun da hayvancılığa kadar olan bütün her şeyin tekrardan hani aktarılması, yaşatılması böyle büyük bir heyecan verici. Çünkü bizim çocukluğumuzda gördüğümüz ve... Devam etmesi ne yazık ki son zamanlarda azaldığını gördüğümüz bir olay. Hı hı. Hani bunun tekrardan canlanması ve aktarılması heyecan verici oldu. Ben de bu sürenin içerisinde işte beş yıl öncesinden dahil olmuş oldum. Böyle işte devam ediyor. Güzel bir birlikte içerisinde devam ne çalışıyoruz. E, normalde köyden kente de göçün çok yoğun olduğu bir e, süreçten geçtik aslında. Hani belki Orhanlı köyü için böyle bir şey geçerli mi? Yoksa o, tutabiliyor bir musunuz zaman, gençleri köyde? Evet. Yavaş dükkanla ilgili onu bağlayacağım. Yavaş ha, tamam anlatayım. oraya geçiş her yapmış yerde. olalım o zaman. Evet öyle geçiş yapmıştım. Evet. Aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ne yazık ki köylerimizde 16 bin tane belki 20 bine yakın köyümüz var. Hı hı. Fakat köylere baktığımız zaman yaşayan köy kalmadı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Ben de çok geziyorum köylere de çok gidiyorum. Ne yazık ki insanların her sorduğumuzda işte kurslarımıza gelen köyden göçeden bir şehirde bu çalışma hayatına başlıyor. Herkesin içerisinde bir özlem var işte köy hayatı çok güzel şudur budur hı hı. fakat e, sorduğumuzda hani insanların artık geçinmeleri için yaşamaları için yaptıkları üretimden bir türlü e, para kazanamaz hale geliyorlar. Hı. Yani çobancılık yapan bir insan ne yazık ki toplum açısından önemsiz değersiz olarak gözüküyor işte hayvan e, tarımla uğraşan insanların ürettikleri ne yazık ki o, o alın terini döktükleri ürünler istedikleri fiyattan satılmıyor. Aklınıza evet. gelebilecek yani köydeki üretimle ilgili ne yazık ki hiçbir şekilde değerinden <gülüyor> e, satışını yapamıyorlar. Ve bu da ne oluyor? Zamanla zamanla insanların artık e, o işlerden bıtkınlık haline geliyor. Yani bıkıyorlar ve diyorlar ki en azından asker şekilde bir iş bulayım, işte sigortalı bir iş bulayım. Evet. Ondan sonra oradan en azından e, ailemi çıkartırım, çocuğumu okur vs. Evet. düşünceler evet. olup bu şekilde göçler ne yazık ki. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Köyümüzde bir nevi daha iyi. Yani yaşayan e, genç sayısı fazla, yaşayan çocuk sayısı fazla, yaşlılar var. Hı hı. Yani ile torun ilişkisi hala devam etmekte. Ne güzel. <gülüyor> o kopmamış, öyle bir yaşayan köyün içerisindeyiz. Hı hı. Buradan Yavaş Dükkan'da biraz Yavaş Dükkan'ı bağlayacağım. Yavaş dükkan aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geleneksel kültürle üretilen ürünlerin tekrardan gün yüzüne çıkartılması ve bunu tüketicilerle... Buluşturması için kurulan bir ağ. Hı hı. Ee, böyle bir model oluşturduk. Tamamen doğaya zararsız ürünlerden hiçbir şekilde işte organiğin daha ötesinde hatta organiği bile kullanmıyoruz. Hı hı. Tamamen doğal ürünlerin araştırılıp işte bunların üretiminin nasıl olduğuna kadar izlenmesi hı hı. ve bu sayede bunların tekrardan tüketiciye ulaşması için kurduğumuz bir ağ. Bu da köyümüze Orhanlı Taşbaskı zeytinyağı var. Hala 2500 yıldan beri geleneksel olarak üretiliyor. <gülüyor> Zeytinliklerimizin altında hala keçiler otluyor. Hiçbir şekilde zeytinlikler sürülmüyor. Hiçbir şekilde sulanmıyor. İlaç atılmıyor. Hı hı. Ve hala geleneksel yöntemlerle toplanıyor. Ve geleneksel yöntemle de sıkılıyor. Taş baskı zeytinyağı fabrikasında. Böyle şansıyız. Fakat evet. işte 5 sene önce ya da 4 sene önce Güven abiyle böyle e, karşılaştığımızda... ...taş baskı zeytinyağı ile ve şu anda yeni sistem olan kontin zeytinyağı... Aynı fiyatlardan satıyor. Hiç fark yoktur. Ve şaşırdık yani ikimizle birlikte böyle. Bakık aldık Güven abi hatta şeydi Yani nasıl olur bu hani. Bu çok önemli bir Hı -hı. yağ. Bu kültür evet. devam eden bir yağ. Fakat şimdi yeni sistemdeki yağla aynı fiyatta satılması hani şey yani. Çok, çok acı bir şey aslında. Bir şey. Evet acı <gülüyor> Hı -hı. bir şey gerçekten. Hani bir kültür aslında yıllardan beri bir damakta da olsun. Kalitesi olsun diğer zeytinyağına göre. Hani özel bir damakta da çok farklı. Dedik ki biz bunun ne yapabiliriz? Hani bu önemli bir yer. Anadolu'da da ne yazık kalmamaya başladı. Sadece 5-6 kadar bir taş baskı zeytinyağı işleyi kalmış. Hı hı. Dedik ki en azından bunu markalaştıralım. Yani şunu düşünüyoruz. Hani oraya getireceğim markalaştıralım işte. Çünkü evet. zeytinlikler de gidiyor. Gençler de göç ediyor. Yani bu süreç içerisinde. Bu arada zeytinlikler özür dilerim bu arada zeytinlikler e, köyde yaşayan köylülerin yani şey değil tek bir şeye evet, ait evet. değil genel. Top... Değil. Hı -hı, tabii. Hı -hı. O yüzden zaten zeytinyağını da biraz. Çünkü herkese dokunabileceğimiz bir ürün. Herkesin e, bir tarafımız bizim Evet mutlaka. kızılçam tabii. ormanlarıyla bir tarafı da Hı -hı. zeytin ormanlarıyla kaplı bulunduğumuz köy. Hı -hı. E, ve zeytinlik değerli başlarsak ve devam edersek herkesi dokunabileceğimizi anladık. Çünkü herkesin küçük de olsa bir zeytinliği var. Dedik ki biz markalaştırdık bu zeytinyağı. Orhan Taşfak zeytinyağı. İşte patent enstitüsüne başvurduk. Zeytinyağımız oradan sonra markası geldi. Şişeleme nasıl olur? Etiket nasıl olur? Vesaire vesaire. Böyle bayağı bir araştırmanın içerisine girdikten sonra en sonunda zeytinyağımız şeyin içerisine girmiş oldu. Tabi bunları yapıyoruz ama bu süreçte hiç kimseye köydeki üreticilere Diyoruz, demiyoruz yani zeytinyağı çok iyi fiyattan satılacak, zeytinlikler kurtulacak şu olacak, bu olacak. Yani Hiçbir şekilde unut vermiyoruz. Çünkü yıllarca köydeki insanlar ne yazık ki her gelen birisi işte şunu dik, iyi para kazanacaksın. Bunu ha, yaparsan evet. çok iyi para kazanacaksın. Hep bu şekilde yıllarca aslında hani suistimal edilmiş iyi Hı -hı. niyetleri. Hı -hı. Biz de bu şekilde bir giriş yapalım dedik ve başardık da aslında yani şu anda her 16 tane üreticiden bu sene yağ aldık. Ee, ve inşallah seneye bu daha fazla olacak. Ee, demek istediğim hani bu ürüne başlamamızın sebebi buradan hem köydeki zeytinlikler yaşamaya devam ediyor. Satılmıyor. Çünkü yarın fiyatı iyi fiyattan olduğu için. Hem de köyde yaşayan insanlar e, kalmaya devam ediyor. Göç olmuyor. Bu şekilde kalıp oradaki üretime destek olmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda biyoloji çeşitlilik açısından Kuşlardır, trikilerdir, sansarlardır. Hı hı. Hepsi özgür olarak tekrar devam etmiş oluyor. Ve keçiler altını otlamaya devam etmiş oluyor. Çünkü satıldığı anda gelen insanların etrafını pelle çeviriyor. Ve oradaki yaşam hı hı. bir anda kesilmiş oluyor. Orada geçen haymanın önünü kesmiş oluyorsunuz. Kuşun e, yuva kurmasına engel oluyorsunuz. Evet, birçok evet. birçok şey e, engel olmuş oluyor. Yani yahanıştıktan da aslında böyle bir şey. Hani Bir zeytinle zeytinli aile aslında belki... Ee, ...işte Orhanlı'yı kurtarmış olabildik. Ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ne bileyim... ...bir tayinle, bir pekmezle belki... ...farklı bir yerde yine bu modelle çalışılırsa... ...bir köy daha kurtulabilir. Yani evet, kaybolmamış olur, yaşamaya devam etmiş olabilir. Yavaşlık kan böyle. Ee, bir yandan da Yavaş Dükkan'ın... ...sloganı mı dememiz gerekiyor? Üzümünü ye bağını sor... ...diye evet. bir cümleniz var. Evet. Çok güzel evet. bir, önemli bir... ...bu zamana kadar hep yıllardır bize öğretilen... ...ata sözünün aksine... Üzümüne bağını sorma şeklinde hep alıştırıldık. Öyle, evet. e, tam tersi evet. bağını sor. Nerede üretildiğini gör. Ona göre karar ver veya verme şeklinde. E, bu yavaş dükkan adı, yani adında dükkan var ama aslında bu bir dükkan değil. Değil mi? Söylediğiniz gibi bir ağ aslında. Bir, e, bir ağ evet. Evet bir ağ internet hı hı. sitemizden zaten satışlarımızı yapıyoruz Şu an hani mevcut olarak bir de doğal içerisinde küçük e, satış bir yerimiz var hı hı. Oradan satışlarımızı yapıyoruz Ama bu ağı genişletmek istiyoruz Yani şu anda kendi bölgemizde işte çalışıyoruz. Bir Konya'dan mesela Tayın geliyor. İşte Ankara Bey Pazarından hala Karakoğan Balı geliyor. Hı. Bunları araştırdık. Hı hı. Bu şekilde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden birkaç ürünleriyle hani güvenliğimiz, çok güvendiğimiz yerinde gidip bakabildiğimiz ürünler bunlar. Aksi hani e, diğer ürünlere giremiyoruz. Çünkü görmemiz gerekiyor. E, çünkü sattığımız insanlar da Altındaki her yazan şeye inanması gerekiyor, onu belgelemek evet. gerekiyor. Hı hı. Böyle yani bir ağ kurmaya çalıştık. Aslında bu bir birazcık da güven ilişkisi üzerine ilerleyen bir şey sanıyorum. Herhangi bir sertifikasyon yok ortada ee, yok. değil mi? Evet. Herhangi bir damga evet. meselesi yok. Ee, tamamen evet. size de güvenen insanların aslında çok önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz diğer yandan. Evet, evet, hmm. evet öyle, evet. aynen öyle. <gülüyor> Önemli bir durum. Ee, başka hangi ürünler var peki yavaş dükkanda? Ee, başka ekşimaya ekmek hala köyümüzde yapılan, hmm. ekşimayla yapılan ekmeğimiz var. Onun haricinde e, balı söyledim, pekmezi söyledim, kayınımız var, e, zeytinyağın zaten çeşitleri var. Ondan sonra e, bozburun tarafında üretilen e, ya dediğim böyle defne yağı işte, hmm. e, ondan sonra otur yağlar var, bitkisel yağlar. Aromatik yağlar. E, evet, aromatik yağlar Hı -hı. tam ismi oldu doğru. <gülüyor> Onun acindı. E, yani aklıma gelenler bunlar aslında. Birçok çok daha ürünümüz var ama. Sabunu plan da görmüşler bunlar. Hı -hı. Evet, ama yavaş adresinden de hani sistemi zaten aktif, oradan da hani ziyaret edilip e, ürünlerimizin çeşidi görülebilir. Hı hı. Ben e, bir de birazcık böyle romantik bir şey olacak ama çok hoşuma gidiyor bu soruyu sormak. E, sizin bir gününüz orada nasıl geçiyor? Veya sizin gibi orada yaşayan birinin? Sefer İhsar'da, köyünde yaşayan. mi? Evet, aynen öyle. Aslında çok güzel geçiyor. <gülüyor> Bizimle paylaşın. <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim, hani dün hatta böyle sabahleyin uyandım hani daha güzel bir şey ki sabah uyanınca işte gittim tavukları açtım mesela sabahın erken saatinde. Tabi annemin tavukları bahçe, Hı -hı. harım harım deriz yani küçük bir işte bir eve yetecek kadar olan sevcilerin üretildiği küçük harım. Hı -hı. Oraya gittim oradaki domateslerin, oradaki çiçeklerin oradaki hani o şeyin aslında siz onunla kalktığınız zaman ve başladığınız zaman bir güne çok farklı başlıyorsun seni yani onu görünce. Bu bilmiyorum ki kişisel olarak değişir. Ama evet. o bütün yorgunluğunuzun, o işte ee, bu kadar karışık düzenli de olsa Hı -hı. O sizin bütün şeyinizi unutturuyor Ve oradaki tekrardan o yaşamın O güzelliğin farkına arıyorsunuz Çünkü Hı -hı. hiçbir şekilde hiyerarşik yapı yok Kendi aralarında bitkilerin Hı -hı. İşte hiçbir şekilde kavga yok Hiçbir şekilde Menfaat yok aralarında Yani Hı -hı. herkesin eşit olduğu Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde Yaşadığının çok iyi farkına Arıyorsunuz ve onunla hani güne Başladığınız zaman inanın o gün Hani sizin için böyle mutluluk verici ve Güzel. vazgeçmiyorsunuz. Yani o yaşamdan vazgeçmiyorsunuz. adına işte üretmek, inadına hı hı. E, birlik beraberlik içerisinde yaşamak. Bunlar geliyor yani aklınızda. Böyle gün böyle başlamış oluyor. E, sosyalleşme fırsatınız da yani epey zaten e, özellikle doğa okulu çevresinde de çok fazla e, sosyal eğlence, keyif, şenlikli bir ortam olduğunu düşünüyorum. Kendinizi hı geliştirdiğiniz, sohbetin, muhabbetin devam ettiği, paylaşımın sürekli devam ettiği. Yani hep çünkü köylerde bir e, donuk bir imaj vardır. Yani hep demek istemiyorum genelde. O yüzden de bir yandan sizin bu umut dolu sözleriniz de bunu kırıyor olabilir. E, güne güzel başladığınızı söylediniz. Keyifli, umut verici bir durum olduğunu söylediniz oradaki yaşamın. Önemli şeyler bunlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Umut oldunuz. Yani bir de şey Melek Hanım hani köydeki insanlar her zaman hani belki böyle şey olarak görülür işte köydeki insan bilmeyebilir vesaire tam tersini. Biz her tabii şeyi tabii. köyden öğreniyoruz. Hı -hı. Yani üretimden tutun da yani yaşamın o güzelliğine kadar bu köydeki insanlar gerçekten bunun farkındalar ve hayatları o şekilde devam ediyor. Evet. Yani hiç televizyona bakmayıp de o kadar hani muazzam sözler sarf eden insanlar var. Hiç televizyona bakmayıp hiç yani. Kitap hmm. belki okumayın hmm. çünkü onun hani o kültürün e, parçası olduğunu ve onun yaşattığını hala devam ettiriyor. Böyle hani bu tür insanlara hiçbir zaman e, yaklaşırken ya da hep bir destur almak lazım. Hmm. Önyargıyla gitmemek lazım. Çok öğrenecek şeyler var hani bizim kültürümüz sonuçta bu. Evet. Bunu yaşatmak ve devam ettirmek gerekiyor. Evet. Yani kesinlikle, böyle. kesinlikle haklısınız. Son olarak bir de e, sizden bir web sitelerini ve işte sosyal medya hesaplarını alırsak belki merak eden dinleyicilerimiz ilgilenmek isteyen tabii doğa okulunun kurslarıyla ilgilenmek isteyen kişiler olursa belki onlara da yardımcı olmuş oluruz. Tabii ki, Doğa okulunun internet sitemiz dogaaskine.org ee, Yavaş Dükkan'ın internet sitemiz e, yavaşdükkan.net adresinden de e, ulaşmak mümkün olur. Kurslarımız zaten ee, internet sitemizde var. Hı -hı. Facebook sayfamız yine Doğa Okulu 'dan da e, ulaşılabilir. Bu şekilde yani e, bizlere ulaşabilirler. Telefon numaramız zaten sitelerimizde yazıyor. Herhangi bir sorusu olan oradan ulaşabilir. Mail yoluyla da ulaşabilir. Evet, zaten ulaşabilir. yeterince şeffaf ve açık olduğunuzu da görüyorum ben. Web sitesinde veya sosyal medya hesaplarınızda gayet e, şeffaflık ilkesine önem veren bir Oluşumsunuz. Ee, o yüzden her şeyde de açık olduğunu hissedilebiliyor gerçekten. Çok teşekkürler. Böyle <gülüyor> gördüğünüz için çok sağ olun Biz teşekkür ederiz ee, Galip Bey. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, umarız bir sonraki projelerde yeniden görüşürüz. Ee, i̇nşallah. Ee, Bekleriz her zaman. Okulumuza da buyurun gelin. Bekleriz. İnşallah. Evet. İlk fırsatta İstanbul'un e, şeyinden... <gülüyor> Panik halinden fırsat bulduğumuz ilk zamanda geleceğiz umuyorum. O zaman sevgili dinleyenler bugün bu haftanın da sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın teşekkürler. Doğumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadeğim.